Merhaba. Pazar günü Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi talan yasası olarak adı geçen Tabiat Kanunu'na karşı İstanbul, Bursa, Çanakkale, Adana, Antalya ve İzmir'de sokaktaydı. İstanbul'daki basın açıklamasına yüzlerce kişi ve Avrupa Genç Yeşiller Federasyonu da katıldı. Böylece sayıları şimdi 105'i bulan çevre sivil toplum örgütlerine Şafak Pavey'in doğal olarak destek vermesinin yanı sıra siyasal partilerden de açıkça destek gelmeye başladı. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin Avrupa Parlamentosu'nun izniyle de kanunun uyum sürecinin tam tersi nitelikte olduğunu konusunda görüşmeler yapacağı söyleniyor. Konuyla ilgili imza kampanyası Change.org Taksim Tabiat Kanunu adresinde sürüyor. Avrupa Komisyonu, İsveç ve Yunanistan hakkında Avrupa Birliği Çevre Kanunlarına uymadıkları gerekçesiyle hukuki işlem başlatılacağını açıkladı. İsveç'e büyük sanayi bölgelerini lisans altına almadığı gerekçesiyle para cezası verilirken 20'ye aşkın Avrupa Adalet Divanı kararı da halen uygulanmayı bekliyor. Yunanistan ise yasa dışı çöplüklerle ilgili kararlarının uygulanmaması sebebiyle yargılanacak, Avrupa Birliği yasalarının müzakere edilmesi yıllar alıyor ve bu yasaların uygulanması daha da uzun sürüyor. Yeni yasalara uyum sürecinde yaşanan aksaklıklarda komisyon ülkelere uyarı ve yaptırımlarda bulunabiliyor. İsviçre ile ilgili mahkeme kararı 2007'ye, Yunanistan ile ilgili kararsa 2005 yılına dayanıyor. Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı aylık ihlal özetinde İngiltere enerjideki vergiler konusunda, Avusturya, Finlandiya ve Polonya ise serbest çalışan yol işçilerinin çalışma saatlerine saygı duymaması nedeniyle uyarılıyor. Birleşmiş Milletler Avrupa'daki süpermarketlerin reddettiği yiyeceklerin son derece yenilenebilir olduğuna dikkat çekmek için bakanlar ve üst düzey yetkililere Afrika'dan gelen tırnak içinde kusurlu meyve ve sebzelerle bir ziyafet verdi. Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen bir Birleşmiş Milletler Çevre Programı etkinliğinde 500 delegeye Afrika'da üretilen meyve ve sebzelerle hazırlanan yemekler ikram edildi. Sunulan yemeklerin tamamı Avrupa pazarı için kabul edilen standartların altındaydı. Bazen bu ürünler için siparişler hasattan sonra iptal ediliyor. Kabul edilmeyen ürünler miktarın yerel pazardan gelen talebin çok üzerinde olması nedeniyle çürmeyi terk ediliyor ya da hayvan yemi olarak kullanılıyor. Yemeğe ev sahipliği yapan UNEP Genel Müdürü Ahim Steiner, Dünyada meydana gelen gıda israfının büyüklüğünü meşru kılabilecek hiçbir ekonomik, çevresel ya da ahlaki açıklama bulunamaz. Bu yemekle perakendecilere, tüketicilere ve değişim için çabalayacak politika yapıcılara çöpe attığımız bunca gıdanın yalnızca yenilebilir ve besleyici değil, aynı zamanda lezzetli olduğunu da gösteriyoruz dedi. Hem Nairobi'de yemek hem de bölgedeki hayır kuruşlarını bağışlamak için 1.7 ton gıda toplandığı belirtiliyor bu etkinlikte. Anadolu grubunun Sinop Gerze'ye yapmayı planladığı Termik Santral'e yıllardır direnen diş dişe mücadele veren Gerzeliler Anadolu Efes için hazırlanan reklam filmine karşı kendi filmlerini yaptılar. Gerze'de Anadolu grubu tarafından kurulmak istenen Termik Santral'e karşı direnişte 1500 günü dolduran Gerzeliler Anadolu Efes'in basketbol takımı oyuncularının yer aldığı reklam filminin devamı niteliğinde çekilen ve esinleme olduğu gerekçesiyle de eleştirilen son reklam filminde. Yine aynı taktikte yanıt verdi Gerzelilerin hazırladığı videoda da yine Dumandan Senden Daha Güzel şarkısı fon olarak kullanılıyor. Ancak videonun kahramanları Efes'in basketbolcuları değil bizzat termik santral sondajı yaptırmamak için güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelen chat toplantısında tek yürek olan santrali kurdurmamak için büyük çaba harcayan Gerze halkının bizzat kendisi. Videonun sonunda Gerze termik istemiyor mesajı yer alıyor tıpkı kömürlü Santral tehlikesini yaşam alanlarında hisseden bütün diğer şehirlerdeki bütün diğer sakinler gibi Gerzeliler de köylerini, kentlerini, kasabalarını Termik Santral'e teslim etmek istemiyor. İzmir'in Gazi Emir ilçesinde kurşun üreten bir fabrikanın atıklarında insan sağlığına zarar veren radyoaktivite bulunduğu yönündeki haberlerin ardından Ege Üniversitesi Halk Sağlığına Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Osman Karababa da radyoaktivite konusunda uyarılar da bulundu. Osman Karababa, Europium 152 adlı elementten kaynaklanan radyoaktivitenin risk oluşturmayı sürdürdüğünü söyleyerek, yarılanma ömründe 100 yılı bulacağını kaydetti. Sadece dikenli telerle çevrili bırakılan alanlardaki büyük riskin sürdüğünü söyleyen Profesör Karababa, radyoaktivitenin bertarafı için kurşun bloklama ya da nükleer atıklarda olduğu gibi Bilimsel kurallara uygun beton blokların içine atıkların gömülmesi gerektiğini söyledi. Karababa Tayek'in yanı sıra üniversiteler ve bağımsız kurumların bölgede yaşayanlarla ilgili ölçüm yapabilmesi gerektiğini söyleyerek yürekli bilim insanlarının var olduğunu ve ellerindeki aletlerde oradaki gerçek durumu ortaya koyacak bilim insanları olduğunu düşünüyorum dedi. Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Bursa illerinin jeoloji mühendislerini bir araya getiren ve Bursa'da düzenlenen Jeoteknik Etüt kursunda konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Er, kentsel dönüşüme evet dediklerini bu konuda atılan olumsuz adımları da onaylamayacaklarını söyledi. Depremin yanı sıra enerji verimliliği ve yeşil binalar açısından da kentsel dönüşüme bakmak gerekiyor. Şüphesiz herkese yeşil ve barışlı olduğu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.